407. Konu, Hazreti Zübeyir'in Hendek Savaşı'nda Nevfel bin Abdullah el Mahzumi'yi ve bir başka kişiyi öldürmesi, Hendek gününde Nevfel bin Abdullah bin Mugir el Mahzumi çıkıp Müslümanları mübarezeye davet etti, onun karşısına Hazreti Zübeyir çıktı ve bir vuruşta onu ikiye böldü, bu darbe o kadar sert olmuştu ki, Zübeyir'in kılıcında çatlaklar ve kırıklar meydana geldi, onu öldürüp dönerken, Hazreti Zübeyir şu şiiri okuyordu, ben, kendini ümmi ve seçkin bir peygamberin korunmasına adamış bir kişiyim. Müşriklerden bir kişi silahlarını kuşanıp bir tepeye çıkarak, içinizden benimle kim vuruşacak, diye Müslümanlara meydan okudu. Hazreti Peygamber Müslümanlardan birine dönerek, ona karşı çıkar mısın, diye sordu. O kişi de, ey Allah'ın Rasulü, eğer istersen çıkarım, dedi. Bu arada Zübeyr de gözlerini dikerek ısrarla Hazreti Peygamber'e bakıyordu. Sonunda Hazreti Peygamber ona dönüp, Ey Safiye'nin oğlu, kalk git deyince Zübeyir yerinden fırladı, silahlarını kuşanıp o adamın karşısına dikildi, sonra ikisi birbirine sarılarak yerde yuvarlanmaya başladılar, Hazreti Peygamber, Hende'ye ilk düşen öldürülecektir buyurdu ve Zübeyir için dua etti, sahabiler de onunla birlikte dua ettiler, nihayet Hende'ye ilk düşen müşrik oldu, Hazreti Zübeyir de üzerine atılarak onu öldürdü.